Hayır. Evet. Hatırlayan bir insan neyi yaparsa hangi vecihlerde tevhidi, hangi yönlerde bir şeyler yaparsa ki tevhidi gerçekleştirmiş olur. Büyük şirkten ve küçük şirkten sakınması gerekiyor. Evet. Büyük şirkten, küçük şirkten ve günahlardan ne yapacak? Sakınması gerekecek. Bunun hükmü ne? Vacip. Vacip. Yani farz. Tevhidin aslı bu. yani büyük şirkten, küçük şirkten insanın helal büyük büyükşikten kaçınması, tevhidin neyinden? Aslından, esasından. Aleyhissam ve Merekat. Bu Hollanda'daki arkadaşlar herhalde dinleyenler bizi Ebü Enes ismiyle onlara soralım, oradaki arkadaşlara soralım. Bu vacip olan kısmıydı. Yani kişinin gerçekleştirmesi vacip olan kısım, bölüm. İkinci bölüm ise ne arkadaşlar? Hollandalı arkadaşlar bize cevap verebilecekler mi? Mikrofon altına verirsiniz cevap. Tam mikrofon almadılar. Neyse önemli değil. Oradan bir ses daha çıkmıyor herhalde. İkincisi neydi arkadaşlar? Tehidi. Mustahap olan, yani kişinin gerçekleştirmesi müstehap olan hususlar vardı. Bunlar neydi? Tekay. Yani kişinin başkasından kendisine rütbe yapmasını istemesi nedir? Yani e, normalde yapmasında bir beis olmayan bir ameldir. Ancak tevhidi gerçekleştirme adına bazı hususlar vardır ki bunlar dinde yasaklı olmamasına rağmen kişi bunları yaptığı zaman nelere nail olur? çok büyük mükafata nail olur. İşte mesela kişinin rukiye talebinde bulunmaması gibi bir hususu yerine getirmesi, bunu terk etmiş olması, o kişiye neyi karşılık olarak getirir, neyi mükafat olarak verir? Cennete hesapsız ve sorgusuz, azapsız e, girecek olan 70 bin kişiden olmasına ne var? Sebep olur. Ee, burada müellif rahimahullah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 Kitap Tevhid'in bu, bab, bu, bu babla şu anda bulunmuş olduğumuz, geçen yani, hafta şen etmiş olduğumuz babla ilgisi, ilişkisi ney? Yani müellif burada niye bunu zikretmiş? Evet Tekay. Bu ayetin babla ilişkisi ney? Şey, ben ben tamam ney? Bu ayet... Evet, David. David. Yani... Yani İbrahim Aleyhisselam tevhidi gerçekleştiren bir insan olarak, bir peygamber olarak ee, ne yapmıştır? Tevhidi gerçekleştirdiğinden dolayı bu babın içermiş olduğu hükmü hak etmiş bir insandır, değil mi? Bir peygamberdir. Dedik ki İbrahim bir ümmetti. Ma bunun manası neydi Ömer? Manası din, şey iman öden olması. Yani bunun manası, ümmet kelimesi Arapça, yani Kur'an-ı Kerim'de birçok manalarda kullanılır. Kullanıldığı manadan bir tanesi de nedir? Örnek, imam. Sizler için bir neydi? İmamdı, örnekti. Kâniten lillah. Allah için kanittir. Ne demek bu sözde bu kânit? Evet, evet, devamla ibadet eden, <gülüyor> itaatte sürekli olan, çokça itaat eden demek. Hanif hani neydi İsmail abi? <gülüyor> şehitten meyleden, şehitten yüzünü çeviren, şehitten uzak olan demek. Ve bunların bir sonucu olarak da neydi? Ayetin devamında dedi ki, velem yeku minel muşrikin. Muşriklerden de değildi. Sonra, muallif rahimahullah ee, bizlere Said İbni e, Cübeir ile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 Evet, Mustafa, Mustafa, sen söyle. Evet, ne diyor? Sayyidim Nüjubeyir ne diyor? Sayyidim Nüjubeyir? Dün diyor kayan bir yıldız vardı. Bunu dünkü kayan yıldızı kim gördü? Diye soruyor. Sayyidim Nüjubeyir. Evet. O Sayyidim Abdullah Rahman ne diyor? Ben gördüm. Ben gördüm. Ancak ben namazda değildim yani namazda da e, değildim. Şöyle beni atmıştı yani bir haşere sokmuştu yani ondan <gülüyor> dolayı uykum kaçmıştı. Sonra Sonra Kasım... ben de diyor, nükle yaptım diyor. Hı -hı. Ona aktüman şeyimi aktüman diyor. Bunu senin milleten neydi? Niye yaptın? Saydım nüce ben diyor. Niye yaptın diyor. Saydım nüce ne diyor? Niye yaptın nükleyi? Evet. O da işte e, hadis olduğunu söylüyor, bunun gizel olduğunu söylüyor. Evet, sahabenin bize rivayet ettiği bir hadise göre diyor. Evet. O da diyor ki, dildiyle amel edenle güzel bir iş yapar. Neydi bu hadis? De, neydi tolga hadisi? Evet. Aşirete de iman kendi kitabının dahi. ve fayda. Yani, Zarar ve fayda olduğu alan göz değmesi ve böcek sokmasıdır. Böyle bir hadis rivayet ediyor. O, o ne diyor? Said bin Cübeyr ne diyor bu hadisi duyunca Hüseyin bin Abdurrahman'dan Bildiğiyle, duyduyla amel eden ne şey yani. güzel bir şey yapmıştır. Senin bu yaptığında bir beys yok. Ancak, ancak ben e, e, İbn Abbas sözü Allah'ından işittim ki, evet. e, cennete hesapsız girecek, hesapsız, hesapsız girecek insanlar olacak. Bunlar kendilerinden bu kadar ibadet istemeyenler, evet. davlama yapmayanlar, uğursuzla inanmayanlar ve yalnız Allah tebit edenlerdir. Yani hadisi uzunca zikrediyor. Hadisi biliyorsunuz uzunca zikrediyor. Evet, bu da neyi gösteriyor bu tekrar? Yani siz ne yapmamışsınız? Tekrar etmemişsiniz dersinizi. Ee, çalışmamışsınız. Tabi ilim talebesi olmak için ciddi olmak lazım. Var mı ezberleyen, bu baba? ezberleyen var mı? Zarar edin ama. Niye zarar Sen Kadir ezberledin mi baba? Ezber ezberledi Tekrar biliyorum. Hadi siz mi hadisleri? Hadis. Hadisi mı? Ezberle, ezber oku. Evet arkadaşlar. Bugünkü babımızın başlığı Babun el havf min şirk Şirkten korkma babı. Şirkten korkmanın gerekliliği babı. Dikkat ederseniz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 ve korkma babı. Bu iki baptan sonra, sanki diyor ki işte bu iki baptan sonra kitapta zikredeceğim, kitapta ifade edeceğim her şey bu iki konuyla alakalı olacak. Yani sana ben bu kitapta tevhidi nasıl gerçekleştirebileceğini ve nasıl sakılmam gerektiğini ne yapacağım? Anlatacağım. Açıklayacağım. İşte müellif Rahim Allah diyor ki bununla ilgili olarak Voculü Allah Azza ve Jal Allah taala şöyle buyurmuştur: "İnna Allah la yaghfuru Şüphesiz Allah kendisine şirk koşulmasını, ortak koşulmasını ne yapmaz? Bağışlamaz, affetmez. Bu ayetin üzerinde biraz duralım arkadaşlar. Burada Arapça kural olarak Arap dilinde, Arap lügatında şöyle bir kural vardır. En edatı geldiğinde ve kendinden sonra fiil muzari geldiğinde, şimdiki zaman geldiğinde En yuşrake diye ifade ettiğimiz, Arapça olarak ifade ettiğimiz bu kelime mastardır. Yani allah Teala ne yapmaz? Kendisine ortak koşunulmasını affetmez. Ortak koşunulmasını affetmez. Buradaki ortak koşunulma ifadesi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 Hangi şirk olduğunu söylüyor? Büyük şirk olduğunu söylüyor. Büyük şirk olduğunu söylüyor. Dikkat edin, Allah kendisinde şirk koşunulmasını başlamaz. Alimlerin çoğu bu ayetteki şirk koşulma ifadesinin ifadesinden kastın maksadın muradın hangisi olduğunu söylüyorlar? Büyük. Büyük şirk olduğunu söylüyorlar. Ancak bazı alimler var ki Mehmet, bazı alimler var ki kim gibi? Muhammed İbni Abdülvehhab gibi. Muhammed İbni Abdülvehhab gibi. Ve şeyh İslam Ümni Teymiye'nin de böyle söylediğini ifade eden bazı alimler var. Yani bu görüşe ona nispet eden alimler var. Buradaki Allah-u Teala'nın affetmediği şirk kelimesinin hem büyük şirki hem de küçük şirki, kap hem büyük şirki, hem de küçük şirki kapsadığını ne yapıyorlar? Söylüyorlar. Çünkü diyorlar ki, En, Edat'ı. Ve ondan sonra gelen fiil muzari şimdiki zaman bir araya geldiğinde...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 Mesela mesela evet arkadaşlar küçük küçük örnek verin. yıllarca David okuyorsanız muska takmak gibi. Başka Allah'ın adından, isminden başka isimle adla ne yapmak? Yemin etmek. Bunların hepsi nedir? Küçük şeydir. İleride bunun tafsili gelecek. Ne zaman bunlar büyük şey olur? Ne zaman bunlar küçük şey olur? Ama aslında bunlar nedir? Küçük şeydir. Yani ehli sünnet alimlerinden bir kısmı da bu ayeti bu şekilde açıklıyor. Diyor ki muvahhid olan, tevhid ehli olan insan büyük şirkten, büyük şirkten, büyük şirkinin tüm türlerinden kaçındığı gibi onun küçük olan kısmından da ne yapmalı? Kaçınmalı. Biraz sonra gelecek bu bapta. Riya mesela ney? Aleyhissalatü vesselamın ümmetim adına en endişe duyduğum, en çok korktuğum şey nedir diyor? Yani. Küçük şirktir. Sorulunca ona nedir bu küçük şirk deyince Aleyhissalatü vesselam ne diyor? Yani. Riyadır diyor. Yani insanın kalbiyle hafif bir yönelişi yani yardımın Allah'tan geleceğini bilmesine rağmen kalbi başka bir yere bağlayışı dahi öyle sakıncalı, öyle tehlikeli şeydir ki insan bundan da ne yapmalı? Kaçın. Kaçınmalı, korkmalı. Ama ulemanın cumhuru, alimlerin cumhuru, çoğunluğu bu ayetteki şirk koşululma ifadesinden maksadı ne olduğunu söylüyorlar? Büyük şirk. Şir. Çünkü büyük şirkin sahibini Allah Teala kesinlikle affetmiyor. Delilimiz bu ayet. İnne Allah la yeğfirû eşrik be Allah Teala kendisine ortak koşulmayı ne yapmaz? Bağışlamaz. Yani bir insan tövbe etmediği sürece, bir insan Allah'a ortak koşuyorsa eğer, hayatının bir döneminde Allah'a ortak koştuysa ve bundan tövbe etmeyip bu şekilde öldüyse Allah Teala bunun bu büyük şekilde yapmayacak? Affetmeyecek. Ne zaman affeder? Tövbe ettiği zaman affeder. Peki küçük şirk bir insan küçük şirk işlese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 ne gibi aynı? Ne gibi? gibi? Büyük günahlar gibi. Büyük günahları da şayet kişi tövbe etmediği takdirde kişi eğer tövbe etmezse ne olur? Bunun durumu, hükmü Allah'ın meşiyetine bağlı olur. Allah'ın meşiyetine kalmıştır. O şekilde muamele ediyoruz. Ama şayet tövbe ederse Allah Teala ne yapar? Tövbe. Tövbeyi affeder. Zira Allah Teala ne buyuruyor? Kul Ey Muhammedteki ya ibadeti olanlar israfu ala enfusihim ey nefislerine ey kendilerine zulmetmiş kullarım la taknatu min rahmetillah Allah'tan ayet açıkta diyor ki Allah'ın rahmetinden ne yapmayın ümit, ümit kesmeyin yaise kapılmayın la taknatu min rahmetillah inna <gülüyor> Allah yaghfiru'z zunuba cemian Allah Teala bütün günahları ne var Başlar. Şimdi önümüzde iki tane ayet var arkadaşlar. Bir ayette diyor ki Allah Teala kendisine şirk koşulmayı ne yapmaz başlamaz. Bir ayette diyor ki Allah bütün günahları başlar. Bu iki ayet, bu iki ayet birbirine zıt mıdır? Değildir. İlk okuduğumuz ayet Allah Teala kendisine şirk koşulmayı <gülüyor> bağışlamaz. Asla kendisine ortak koşulmayı bağışlamaz ayeti kiminle ilgili? Tövbe etmeyen ve bugün üzerine ölenle. İnna Allah yaghfiru zunuba cemian. Allah tüm günahları affeder. Ayet kiminle ilgili? Tövbe edenlerle ilgili. Metinde bulunan ilgili ayette İnna Allah la yaghfiru inna Allah inna Allah la yaghfiru en yushrak bihi. Allah Teala kendisine şirk koşulmayını yapmaz, başlamaz. Ve yaghfiru ve yaghfiru. Ne yapar? Allah Allah başlar. Ve yaghfiru ma dun Bunun dışındaki Bundan ayrı, yani şirkten ayrı şeyleri bağışlar. Limen yaşa dilediğine. Bu ayette arkadaşlar, bu ayetin bu bölümünde kimlere cevap var? Kimlere bir red var? Haricilere ve mutezilelere. Çünkü hariciler büyük günah işleyen adamı ne yapıyorlar? Ebedi cehennemi hak etmiş olarak onun hakkında hüküm veriyorlar. Ama ayette diyor ki, şirk hariç, şirkin dışındaki günahlar Allah-u onları? Dileyen kimselere bağışlar. Yani tövbe etmese bile. Demek ki haricilere bu ayette bir ne var? Red var. Cevap var. Aynı şekilde mutezile fırkası grubu Allah-u Teala'ya karşı büyüklüğüne işlemiş olan insanları ne olarak değerlendiriyorlar? Ne olarak değerlendiriyorlar? arkadaşlar? <gülüyor> Mutezileler, büyük güneşleyen adamı hakkında ne diyorlar? Ne mümindir, ne kafirdir. Dünyada fasıktır onlar. Onlara mümin de diyemeyiz, onlara kafir de diyemeyiz. Ama ahirette onlar nedir? Ebedi cehennemdedirler. Bu ayet onlara bir nedir? Reddi cevaptır. cevaplı. Çünkü Allah Teala diyor ki: Inna Allah la yaufiru. Allah Teala başlamaz En yushra kebihi kendisine şik koşulmayın. Bayaufiru ma'dun adalekelimen yaşa.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 güvende dememek lazım. Yani bu ayet insanın kalbini titretmesi gereken, korkutması gereken bir ayet olmalı. Biraz sonra riyâ ile ilgili duysunlar diye yapılan amellerin hakkında ayrıntılı bilgi zaten vereceğiz. Buna ne yapmak gerekiyor? dikkat etmek gerekiyor. Bu ayetin babla olan ilişkisi ne? Yani allah Teala ne yapmıyor? Bunu affetmiyor. Affetmediği, örtmediği, gizlemediği bir günah var allah Teala'nın. Tövbe etmenin Sahibinin tevbe etmediği takdirde. Nedir o günah? Şirk. O halde bu şirkten ne yapılmalı? Kaçınılmalı, korkulmalı. İşte bir önceki babta tevhidi, tevhidi gerçekleştirenlerin cennete hesapsızca gireceğini söyledik. Bununla mükafatlanacaklarını söyledik. İşte tevhidi gerçek manada, hakiki manada gerçekleştirenlerin bir vasfı da bir özelliği de nedir arkadaşlar? Şirkten her zaman korkmalarıdır.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 çok önemli bir mesele. Bu mesele neyin bir belirtisi, neyin alameti, neyin göstergesi? Tevhidi gerçekleştirmenin bir göstergesi. Ama bazı topluluklarda görüyorsunuz ki fıkıh okurlar, hadis okurlar, tefsir okurlar ve şu eleştiri yaptıklarını görüyorsunuz onların. Ya kardeşim, hep tevhid, tevhid, tevhid, hep şirk, şirk, şirk. Nedir bu? Yeter artık. Bundan bahsetmeyelim. dediklerini ne yapabilirsiniz? Duyabilirsiniz. Veya yani onun yazılarında onların bunları ifade ettiklerini okuyabilirsiniz. Yani bizlerin en önemli olarak vermemiz gereken, ehemmiyet vermemiz gereken bizler için önem arz eden bir numaralı husus nedir arkadaşlar? Teşhidi gerçekleştirmek ve onun zıttı olan şeyden sakınmak, korkmak. Müellif ikinci ayette İbrahim aleyhisselamı getiriyor. Ki İbrahim Aleyhisselam daha önceki derslerimizde bahsettik. Allah-u Teala onun hakkında ne diyor? İmamen. Sizler için bir neydi? İmamdı. Sizin için bir ümmetti. Kaliten lillah. Devamlı Allah-u Teala'ya ibadet ediyordu. Hanifti. Müşrikten, şirkten yönünü çevirmiş, uzaklaştırmış. Onlardan değildi. Ama ona rağmen bir önceki bapta tevhidi hak eden, tevhidi gerçekleştirmiş olan, tevhidi tahkik etmiş olan insan olarak tanıttığımız İbrahim Aleyhisselam bu bapta bizim karşımıza ne olarak çıkıyor? Şirkten endişe duyan, şirkten korkan, şirkten sakınan bir insan olarak karşımıza çıkıyor. O dindeki imamlığı, dindeki önderliğini, işte bu masıflarından dolayı ne yaptı? Aldı.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 İsaat, kötülük, seyyiye, gü günah, mahsiyet içindedir. Ama buna rağmen kendini neydeyseler? Ne Emnette, güvendeyseler. Bir şey olmaz. Şimdi İbrahim Aleyhisselam diyor ki وَجُنُوبُنِي وَبَنِيَّ Ey Allah'ım, ey Rabbim, beni ve çocuklarımı, zürriyetimi ne yap? Uzak tut. Engel ol demiyor. Uzak tut. Yani i̇fade bu kadar net. Uzak tut neyden? En na'budel asnam. Putlara saneme, putlara ibadet etmekten bizlerine Uzak tut. Bunun sebebi ney? İbrahim Aleyhisselam hemen açıklıyor. Rabbi inne zira o putlar ne yaptılar? ne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 o bundan korkuyorsa, bu fitneye düşmekten korkuyorsa, bu, bu adamdan sonra, bu kişiden sonra artık kim güvende olabilir ki? İbrahim et Teymi böyle söylüyor. İbrahim'den sonra kim artık kendini güvende hissedebilir ki? Kim hissedebilir? Münafık, nifak içinde bulunan, tevhidi bilmeyen adam hisseder. İbrahim Aleyhisselam'ın sözünü görüyor musun? Beni ve çoluğumu, çocuğumu putlara, saneme ibadet etmekten Uzak, tut. Bazı rivayetlerde geliyor. Aleyhisselatü Vesselam'ın bazı dualarında geliyor. Rabbim şüpheye düşmekten ve şirke düşmekten sana sığınırım. Yine bazı rivayetlerde Aleyhisselatü Vesselam bu ümmet içinde şirk, şirkin <gülüyor> karıncanın ayak izinden daha gizli olduğunu söylüyor. Ve yine gelecek bir sonraki Hadiste, "Akwafulma ah akafu aleikum". Sizlerin adına en endişe duyduğum, en çok tedirgin olduğum konu nedir diyor Aleyhisselatü Vesselam? Küçük, Küçük şirk. Bakın bu sözü kime söylüyor Aleyhisselatü Vesselam? Peygamberden sonra insanların en hayırlı, en bilgilişi, tevhidi, en iyi bilenleri, şirki en iyi bilenleri. Ve bu, bu ikisini tevhid ve şirki en iyi öğrenen kimselere Aleyhisselatü Vesselam diyor ki sizler hakkında ilk kitap bu söylenilen bu hadis ilk kimi kapsar? Aleyhisselatü Vesselam. Aleyhisselatü Vesselam. diyor ki allah Teala bir peygamber göndermesin ve Allah-u Teala'nın her göndermiş olduğu peygamberin üzerine gönderilmiş olduğu topluluğa her şeyi açıklaması her hayrı, her iyiliği onlara göstermesi o peygamberin üzerine bir görevidir diyor. Ve bu peygamber diyor ki ashabına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 Olmaz ki. Yani şirk sadece dille, dudakla, ağızla vücudun azalarıyla işlenen bir şey değil. Kalple de ne yapılan? işlenen bir husus. Kalbinden korku, tevekkül, itimat etme, haşyet, bir şeyler olma, rağbet, tedirgin olma. Bunların hepsi kalbin neyi?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 türbe yapmak yasaktır diyorsun. Diyor ki ne zararı var? Yok kardeşim. Yani bırak sen bu gibi hususları, yasaklanmış hususları yasaklanmamış olan izin verilen konularda dahi ne yapmalıyız? Bazı hususlarda evet. şirke giden gidebilecek, kişiyi şirke yönlendirebilecek, tehlike arz edebilecek şeylerden dahi insan caiz olmasına, caiz olmasına rağmen vazgeçiyor. Sen kalkıp da nasıl dersin? Dinin yasakladığı bir hususta ne var ki bunda? Diyorsun ki Aleyhisselatü Vesselam kabire doğru namaz kılmayı ne yapmış? Yasaklamış. Diyor ki la tusallu تُسَلُّوا al kubur. Kabirlere doğru namaz kılmayın. Ve la تَجِلِسُوا عَلَيَا Onların üzerine oturmayın. Niye kabirlere doğru namaz kılmayı yasaklamış Aleyhisselatü Vesselam? Çünkü bu kişiyi nereye götürebilir? Şirk'e götürebilir. Yani, velev ki insan dese ki ben Allah için iki rekat abdest namazı kılacağım.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 Vesenen yübed. Allah'ım benim kabrimi ibadet olunan, ibadet edilen bir vesene çevirme. Yani bir peygamberin Rabbinden istediği şu duaya bakın, talebine bakın. İbrahim aleyhisselam dedi. Aleyhisselatü vesselam da ümmetine karşı neydi? Merhametliydi. Onlara karşı rahmet duyuyor. Hoşgörülü. Kendinden sonra gelenlere de dua ederek diyor ki Allah'ım benim kabrimi ne yapma? ibadet edilecek. Ve fen haline çevirme. <gülüyor> Ve fil hadis, hadis-i diyor ki aleyhissalatü vesselam, اَخْوَفُ مَا اَخَافُ عَلَيْكُمْ اَشْشِرْكُ Sizlerin adına endişe duyduğum, korktuğum, en tehlikeli, gördüğüm husus nedir diyor sahabelere? اَشْشِرْكُ <gülüyor> El asrar, küçük şirk. Fesu ile anhu. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam soruluyor. Küçük şirk nedir ey Allah Resulü? O da diyor ki, Latif abi, riyadır. Küçük şirk, riyadır. Diyor. Bu hadis sahih bir hadis. Nebi Aleyhisselatü Vesselam sizlere sakındırmak adına. Bizleri korkutmak adına bu ifadeyle açıklıyor küçük şirki. Sizlerin adına endişe duyduğum, korktuğum husus en tedirgin olduğum husus riyadır. Yani küçük şirktir. O da nedir diyor? Riyadır diyor. Riya arkadaşlar büyük şirki öğrenen, tevhidi hakkıyla bilen insanın karşılaşmış olduğu ondan sonra, yani büyük şirkten sonra karşılaşmış olduğu en büyük nedir?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 Güzel okumaya başlamışsın. Kıyamını uzunca yapmaya başlamışsın. rukuyu ne yapmışsın? Uzatmaya başlamışsın. Seyceyi uzatıyorsun. Ağlıyorsun. Bunlar çok tehlikeli hususlar. Yapılan ameli boşa çıkaran husus. Riyan. Alimler şu şekilde açıklıyorlar. Yani riyan ne zaman ameli iptal eder, boşa çıkarır. Çünkü allah Teala biliyorsunuz. Kutsal disse bu hureyin rivayet etmiş oldular. Ne diyor Allah ﷻ? Anne ağına şurakay ani şirk. Ben ortak koşulanlar, kendisine şirk koşulanlar arasında şirke muhtaç olmayan şirkten gani olan, mustağni olan benim. En uzak olan benim. Ben amle amelen eşrake ma'iyifi gayri kim bir amel işler, kim bir iş yapar. O işte. Benimle birlikte başkasını ortak koşarsa, şirk koşarsa ne yaparım diyor? Onu ve amelini ne yaparım? Bırakırım, terk ederim. Yani amel ne olur? Yok olur, sıfır olur. Allahu Teala Nebi Aleyhissalatu Vesselam diyor ki, "Seninle hemen bu konuyu verip çıkış sen." Allah Teala diyor, diyor ki, "Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e velakad uhiye ileyke ve ila'l-lezina min qablik" Sana ve senden o önce gelenlere yolundu ki, peygamberlere. Ne vahyolundu? Le'in eşrakta. Şayet şirk koşacak olursan, ortak koşacak olursan, şirke düşecek olursan, le'yahbatanna ameluk. Amelin, boşaydı. yani dünyadaki cezası bu. Yaptığın amel, boş. Eğer büyük, büyük şirkse, hem o yaptığın amel, hem de yapmış olduğun bütün amellerin, sıfır. وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِلِينَ Ve hüsrana uğrayanlardan olur. Nerede? Ahirette. Ahirette. Cezası bu. Dünyadaki cezası amel boş. Ahiretteki cezası hüsran. Devamında ne diyor Allah Teala? بَلِلَّاهَ فَعْبُدُ Bilakis Kesinlikle kime ibadet et? Allah'a ibadet et. وَكُمْ مِنَ الشَّاكِرِينَ Ve yalnızca Allah'a Allah şükredenlerden olur. Yalnızca Allah'a ibadet et ve şük Allah'a şükredenlerden teşekkür edenlerden ol. Yani şirk ameli ne var Mustafa? Şirk. Boşa çıkarır. Büyük şirkse yapılan şirk, büyük şirkse bütün amelleri ne yapar? Boşa çıkarır. Küçük şirkse, mesela riyâ. Riyaya düştün. Riyaya bulaştın. Nefsin ya da şeytan seni riya'ya ittirdi sürükledi. Bununla ilgili alemlerin tafsili var, ayrıntısı var. Diyorlar ki şayet yapacağın, yaptığın riya ile yaptığın riyanın bulaştığı amele başlangıcından itibaren riya ile başlıyorsan o amel başlar. Yani diyelim bu kadar insan geldi burada. Birisi kalktı, birisi kalktı, köşeye geçti, köşeye geçti. Öyle. Dedi ki kalkayım da iki rekat namaz kılayım böyle. Benim görsünler ne kadar güzel namaz kıldım da. Bekarız zaten. Evli olan birisi varsa bize kızını verir mesela. Veyahut da başka sebeplerden dolayı. Bu amel başından sakat olduğu için, başından rüya bulaştığı için bu amel nedir arkadaşlar? Boştur, iptaldir. edilir. Batıldır yani. Eğer rüya kişinin ibadetine eğer rüya kişinin ibadetine başlangıçta değil de sonradan bulaşıyorsa, burada namaz kılıyor, yaslının son sünnetini kılıyor. Baktı ki içeri giren birkaç kişi var. Dedi ya ben dedi, şu kıyamımı biraz uzun tutayım. İnnataneye okuyacaktı. Dedi ammayı okuyalım. Biraz <gülüyor> ayakta duralım. Rukuda Subhane Rabbiyar Azim demedi de, üç kere demedi de, Çoğalttığı da çoğalttığı farklı varit olan zikirleri söyledi. O adamın diyorlar ki başlangıç itibariyle ameli evet. Ancak sonradan yaptığı ziyadeler nedir? Batıldır. Batıldır. Şeyh Sallal-i diyor ki, şeyh Sallal-i bütün bir ibadetse eğer bu yaptığı namaz gibi bir ibadetse, yani eğer sonu batılsa başına da batıl yapabilecek, yapacak. Birbirine bağlı olan ibadet türlerinden bir ibadetse bu ibadette ne var diyor? Gider. Ama zikirse mesela zikrin ile sonu birbirine bağlı değil. değil. Yani bir insan oturmuş La ilahe illallah ahdahu la lâ şerike la ilahe ul mulku wa la alhamdu wa la Zikir çekiyor. Bir vakit içeri girdi. Başladı bu sefer. Subhanallahü ahdü la ilahe illallah allahu akbar subuhu huvudusun rabbul melakitavur. Böyle zikirler söylemeye başladı. Bu bütün zikrin iptal olduğunu göstermez diyor şey. Sadece o zikirler nedir? Batıldır. Yani Şeyh al Hüseyin namazı ayrı tutuyor. Namaz gibi ibadetler. Yani ne diyor? Riya bulaştıysa ona bir, bir köşesine, bir kıyısına, bir kenarına ucundan bulaştıysa namaz bütün bir ibadet olduğu için yani bir kısmı batıl olup diğer bir kısmı sahih olabilecek bir ibadet değildir. Ondan dolayı hepsi batıldır. Diyor. Var. Bazı alimler bu şekilde söylüyor. İbn-i Receb hambelinin de bu şekilde اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِّيَاتِ Allah hadisini camiel ulum -ul hikam kitabında şerh ederken e, naklettiği varit, e, bunu söyleyen alimler de elbette var. Ondan dolayı küçük şirkten yani riyadan da büyük şirkten korkulduğu gibi ne yapılmalı? Korkulmalı, tehlikeli. Amelini boşa çıkaracak. Amelini boşa çıkaracak. وَعَنِ بْنِ مَسْعُدُ رَضَيَ اللّٰهُ عَنْ i̇bn radıyallahu anhudan rivayet olunduğuna göre Enne Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem kal, men mâte Kim? Allah'la birlikte ona eş tutarak, o tutmuş olduğu eşe dua ederek ölürse, o şekilde hayattan ayrılırsa da kalen Ne var diyor? Ateşe girer. Cehenneme girer. Bununla ilgili zaten Kur'an-ı Kerim'de de biliyorsunuz. Ayette ne diyor? İnnehu men yüşrik billah. Kim Allah-u Teala'ya ne yaparsa? Şirk koşarsa. O ayetteki şirkin manası ne Mustafa? Hangi şirk? Büyük şirk. İnnehu men yüşrik billah. Niye büyük şirk? Kim Allah'a ortak koşarsa? Ne olur onun cezası? Fakat harramallahu aleyhil cenne. Allah ona cenneti ne var? Haram eder. İşte bu ayette şimdiki okumuş olduğumuz ayette kim Allah'a ortak koşarsa Allah onun cenneti ona haram eder ayetinin Allah ona cenneti haram eder kısmı bir önceki şirkin hangi şirk olduğunu gösteriyor? Büyük şirk. Çünkü küçük şirk insana cenneti ebedi yapmaz? Haram kılmaz diyor alimler. Anladık mı? İnnehu men yüşrik billah fakat harramallahu aleyhil cenni. Allah ona cenneti ne yapmıştır? Haram kılmıştır. ama mevvahun nar onun sığınağı varacağı yer Ateştir. Ama alim <gülüyor> zalimin zalimler için bir yardımcı yoktur. Bu bağın başındaki ayet: Inna Allah en Allah kendisine ortak koşulmayı affetmez ayetindeki şirkten maksat nedir Mustafa. <gülüyor> Büyük şirk. Bazı alimler de demiştir ki, küçük küçük de ne var? Bu ayetin içine girer. O iki ayet farklı ayetler. Onun farkına varıyorsunuz değil mi? Evet. Bir ayette inna Allah la an Birisi Nisa suresinde, birisi de Maide suresinde. İkinci ayet icma ile innehu men yushrik billah fakat harrama aleyhi Allah aleyhi'l Kim Allah'a ortak koşarsa Allah ona cenneti haram kılar. Bu ayet al alimlerin icmasıyla hangi şirkle alakalı? Büyük şirkle, Büyük şirkle. Büyük şirkle alakalı. Ama diğer ayet Şöyle küçüldü, küçük çirki de kapsadığını söyleyen alimler var. Kimdir bunlardan bazıları? Muhammed bin Abdullah, İbn, Abdul Vahab, i̇bn ve İbnü'l-Kayyim. Tamam? İki ayet arasındaki farkı anladık mı arkadaşlar? Diğer hadise geçiyoruz. Velimuslim, Müslim rivayetinde Anca bir radiyallahu anh enne Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem قال. Allah Resulü aleyhisselam buyurdu ki Men laqiya Allah la cennet. Kim Allah taala ortak koşmadan karşılaşırsa, kim Allah taala ortak koşmadan canını verirse da kalal cennet. Cennete girer. Ve men kim ona ortak koşarak şirk koşarak ne yaparsa karşılaşırsa onun zulme çıkarsa da halen نا... ne yapmıştır? Ateşe, cehenneme girmiştir. Bu hadis ve bundan önceki hadis bu bapta zikredilen ayetlerin hepsi gördüğünüz gibi babın başlığı olan şirkten endişe duyma babı. Şirkten korkma babı ile ne kadar nedir? ilgilidir Ona ne kadar uyum içindedir. Bizlerin çıkarması gereken ders bu ayetlerde de şerhinde, ayetlerin tefsirinde ve hadislerin şerhinde söylediğimiz üzere şirkten ne yapmalıyız arkadaşlar? Korkmalıyız inceliyormamız. Kendimizi güvende hissetmemeliyiz. Bu münafıkların alarısıdır. İnsanın kendini bu manada ne yapması? Güvende hissetmesi. Evet şimdi meseleleri okuyalım. Tekay Şirden hep korkmak gerekir. Evet, diyor ki böyle şirden hep korkmak gerekir. Hı? Ya şirdendir. Açık bir şekilde açıklar ifade ediyor. Triya Şirktendir. Aleyhisselatü Vesselam'ın ifadesiyle nas'tır, evet. Riyana şu şirk olacağız? Ve evet, şirktendir ve riya nedir? Riya salih kimseler hakkında çekinilen şeylerin en korkunç. Ha. Niye? Salih kimseler. Niye? Çünkü bu bu hadis kimlere söylendi? Sahabeler. Sahabelere söylendi. Yani Aleyhisselatü Vesselam sahabelere ve ondan sonra gelen insanlara. İlk muhatap olanlar sahabeler olduğu için Aleyhisselatü Vesselam onların hakkında ne yapıyor? Endişe duyuyor. Hangi konudan? Birçok şeyden bir <gülüyor> şeyden. Evet. Cennet ve cehennemin elde etme yönüyle yakın oluşu. Evet. Cennet ve cehennem çok yakın insana. Cennet o kadar çok yakın. Cehennem de o kadar çok yakın. Tevhide ve neye bağlı? Şirke bağlı. Cennet ve cehennemin bu yönüyle yakınlıklarının aynı hadisin içinde birlikte ifade edilişi. Evet. Müsl Müslüm'de rivayet etmiş olduğu Câbir'den rivayet etmiş oldu hadiste. Allah'a, O'na ortak koşu, koştuğu halde kavuşan kimsenin insanların en, en çok ibadet edeni de olsa cehenneme gireceği. Evet. Yani insan istediği kadar dedi ki ya ibadet etsin. Eğer büyük şirke düşüyorsa onun o ameli ve onun dışında işlemiş olduğu bütün amelleri başa çıkmıştır. Bu, yani bunu söylemek belki bir insana ağır gelebiliyor değil mi? Ama allah Teala bunu Peygamberine söylemiş arkadaşlar. Ne diyor? لَاِنْ اَشْرَقْتَ لَيَحْبَةً نَعْمَلُكُ Şayet ortak koşarsan amelin boşa çıkar. Yani bir ki sen, sen şu ölüden ve yardım istersen senin bütün amellerin boşa çıkar. Ya bir insan kabirden, ölüden, şehinden yardım isterse, yetiştirse bütün amelleri boşa çıkar. Ne diyor? Ya bu kadar da al konuşmayın kardeşim. Bu adamın zikri var, namazı var, orucu var, hacca gitmiş. Ya bırakın bu Müslümanlarla uğraşmayı. Gidin Kimlerle uğraşın Amerika'yla uğraşın, İsrail'le uğraşın diyen insanlar var değil mi? Ama yani çözülmeden şirk tedavi edilmeden tamam. Allah'ın nasrı, yardımı olmaz gelmez. Evet. Ve en önemlisi Kur'an'da geç, geçen duasında İbrahim Aleyhisselam'ın kendisi ve euruları için kutları ibadetten muhabbet edilmelerini dilemesidir. Evet, İbrahim Aleyhisselam'ın du duada bunu ifade etmiştir. Evet. İbrahim Aleyhisselam'ın bu duasındaki Rabbim inne, i̇nne hunne edlenne kesiran binennas Rabbim çünkü onlar insanların çoğunu saptırdılar ifadesiyle çoğunluğun düştüğü durumu göz önünde durdurması. Evet. Kim ibadette Allah'tan başka ona denk, yap, ona denk yaptığı bir başkasını dua ile çağırıp durduğu halde ölürse cehenneme girer. Hadisi içer, içerisinde Muharrem'in de dediği gibi La İlahe İllallah'ın tefsiri göze çarpmaktadır. Evet, Buna hepsinde ne var? La İlahe tefsiri var. Evet. <gülüyor> şirkten başkasını, günahları, dilediği kimse için bağışlayan ayeti ve Allah'a, hiçbir şeyi ortak, hiçbir şeyi ona ortak koşmaksızın kavuşan kimse, cennete girer hadisiyle şirkten uzak olan kimsenin üstünlüğünün ortaya buluşu. Evet, yani şirkten, uzak durmanın, tevhidi bilmenin üstünlüğü, fazileti, bir güzelliği en önemli güzelliği, güzelliği de nedir? İnsanın hadislerde de o ifade edildiği gibi cennete yapması, girmesi Allah-u Teala'nın rızasını kazanması, Allah'ta allah Teala'nın kendisinden hoşnut olması. İnşallah dersimizin başında da, sohbetimizin başında da ifade ettiğimiz gibi bu bab, bundan önceki bapta zikredilen meselelerin hususların, yani tevhidi gerçekleştirmenin Eşikten korkmanın ne manaya geldiğini, nelerden kopmamız gerektiğini, tevhidi ne yaparsak gerçekleştiririz, ne yapmazsak tevhidimizi gerçekleştirmez oluşumuzu ifade eden meseleleri bundan sonra gelen bablarda ne yapacağız? Açıklayacağız. Artık müellif bundan sonra bize ne yapacak? Tafsille, ayrıntıyla zikredecek. İnşallah bundan sonraki haftada, önümüzdeki haftada hazırlanıp gelin. Yani öyle derse konuk, misafir olarak değil de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 Aileten örenin Mle. Subhanak Allahumma bihamlik. Aşk eden Allah Allah. al ve Kutbu İlye. Şirketin kurmak için gizli. var. Evet. Al. Al. Al. Al. Al. Al. Al. Al. Al. Al. Al. Al. Al. Al. Al. da Al. Al. Al. Allah menne a'udü min en la şeyen a'lem bilerek sana şirk koşmaktan ne yaparım? sana sınırım bu diyor ki haller bu hadis zaten bu dua piş ifade ediyor. a'lem <gülüyor> bilmeyerek yapmış olduklarımdan da ne yapıyorum istiğfar ediyorum. Bu duayı bol bol ne yapmalı kişi okumalı. üç <gülüyor> <gülüyor> Biraz sorunları alalım ondan sonra. Küçük şirk, büyük Küçük yani şirk, büyük günahların yani günahlardan daha büyük bir günah. Yani, yani ee, kategori olarak büyük günah mı? yani şirk. Bazı alimler, bazı alimler bunu ne yapmakta olar? Yani bu ayetlerde işte ifade edildiği gibi ifade edildiği üzere bağışlanmayan. Gülahlar içinde kabul etmektedirler. Yani ilk ayetin tefsine açıkladık ya. İnna Allahu yaqfir an yushrike bihi. E bu sebeple bundan dolayı da küçük şirk büyükten alandan dede daha da yani büyük. Şirkin tümünden ne yapılmalı, kaçınılmalı. Hadislerde onu ifade ediyor. Bellak ya Allah yushrike bihi şey en. Kim Allah ortak koşarak kavuşursa nasıl yani şirk bu hangi şirk diyor ki alimler bahsetmiş olduğumuz o alimler hem büyük şirk hem küçük şirk. Onun için, onun için küçük şirk de. Yani, ya. yani küçük şirk, küçük şirk, ve büyük bir, e, yani anladım. günahlar. Evet. Yani, Belirli bir günah Birine bir, e, bir, bir şey Allah'a günahı affedin. Ama küçük şirk de de, kendisi tövbe etmedikçe onun affı olmayacak. Tabii küçük şirk biz ki küçük şirk daha önceki derslerimizde söyledik bunu. Büyük şirk tövbe edilmediği zaman büyük şirk ne olmuyor? Affılmıyor. Ancak küçük şirk tercih edilen görüşe göre, alimlerimizin söylediğine göre küçük şirk Allah tevbe edilmedi takdirde Allah Teala'nın meşiyetindedir. Yani büyük günah gibidir bu manada. Ama ad olarak, şirk olarak elbette büyük günahların ağırdır, kötüdür.